Diş dolgusu yine soruluyor. Bilhassa hanımlarda adetliyken diş dolgusu yaptırma sorulmuş. Bu da son sorumuz olsun efendim. Öncelikle şunu söyleyelim. Gerek cünüp erkeklerin ve cünüp kadınların, gerekse adet halindeki veya nifas halindeki bayanların, bayanların diş dolgusu yaptırmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Niye sakınca yoktur? Çünkü bu insanlar pis değildir. Ya nedir bu insanlar? Bakın, cünp kelimesi uzak durmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de bakın, welcäril cünp der. Ne demek? Uzak komşu demek. Uzak komşu demek. Tamam. Hayz ve nifas ise yani kadınların aylık görmüş oldukları adet ise adet durumu, regil durumu ise Allah'ın onlara bir bayan olarak yazmış olduğu bir yazgıdır. Cinsin devamı için, insanlığın devamı için Cenab-ı Hak bayan kullarına adet olmayı tabi olarak yazmıştır. Dolayısıyla ister cünüp olsun, isterse adet ve regil döneminde olsun Müslümanlar pis değildir. Ya nedir? Hades halindedirler. Yani abdestsizlik halindedirler. Hades kelimesini biz tercüme ederken manevi pislik olarak tercüme etmişiz ve pislik olarak da topluma yayılmış. Hayır hades kelimesi pislik değil, abdestsizlik halidir kişiler abdestsizdir. Onun için Ebu Hureyre Hazretleri peygamberimizle karşılaştığı vakitte hemen sokaktan geri kaçıyor. Evle namazına mescide gidince peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki neredeydin Ebu Hureyre? Diyor ki ya Resulullah e, ben, diyor, ben diyor işte e, pistim diyor. Dolayısıyla sizinle pis olarak oturmak, sohbet etmek istemedim deyince aleyhissalatü vesselam subhanallah diyor. İnnel mü'mine la yencusu. Ey Ebu Hureyre Müslüman pis olmaz diyor. Peki bu pis bakışı bizim te sadece tercüme hatamızdan mı geliyor? Hayır. İkinci bir şey Yahudiler de kadınların adet döneminde, regl dönemlerinde onları pis kabul ederler. Dolayısıyla da aynı evde oturmaz, aynı aynı odada oturmazlar, aynı yatakta yatmazlar, aynı yemekten yemezler, aynı kaptan su içmezler. Tamamıyla pis kabul ettiği için onları izole ederler. Ta ki adet döneminde, Yahudilikten geçme bir adettir o. Yahudilikten geçme bir inanç türüdür. Hı hı. Onun için de Hazreti Ayşe annemize sahabeden bazıları giriyor. Ya, Resul, ya annemiz diyor işte kadın adet döneminde işte su içerse vesaire yaparsa diyor işte onun artığı yenir mi, içilir mi gibi bir soru soruyorlar. İşte kadın pis midir? Ayşe annemiz de alıyor bardağı, aynen benim yaptığım gibi şu anda Böyle içiyor. Ve diyor ki işte ben regil dönemindeydim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana bardağı uzattı diyor. Ben içtim. İçtiğim yere, dudaklarımı koyduğum yere, dudaklarını koydu ve oradan içti diyor. Bizzat gösteriyor. Böyle yaptı diyor. Hı hı. O nedenle Müslümanlar adet döneminde, regil dönemlerinde, cünüplük dönemlerinde pis değil, hades, abdestsiz durumdadırlar. Abdestsiz durumda iken de, Diş dolgusu, diş kaplaması, efendime söylemişte dişle ilgili her türlü e, tedavilerini yaptırabilirler. Bunda hiçbir şekilde sıkıntı yok. E, efendim ondan sonra işte cünyup kalırlarmış vesaire. Bunların hepsi yani ilmi hiçbir dayanağı yoktur. Ve İslam tarihinde de bu tür bir e, tartışma yok. Son 30 yılda çıkmış olan bazı insanların gündeme getirdiği şeyler, bunların da ilmi hiçbir değeri yoktur. O nedenle hanımlarımızda, beylerimizde cünüp ve regil dönemlerinde dişlerini kapl kaplattırabilir, dolgu yaptırabilir sıkıntı yoktur. Evet.